oynayanlar Ali Ulvi Kurucu, Nübit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 74. bölüm. Bir gün öğle namazını kıldık. Yemek hazırlanırken 8-10 tane şamlı derviş geldi. Kadiri Şazeli dervişleri. Şıh Fehmi bunları görünce dedi ki... ''Hemen ilave salata yapın. Fazlaca zeytinyağı sirke koyun. Peygamber sofrası olsun. Zeytinyağı sirke bulunsun.'' Aşçı salatayı yaptı. Kardeşler yardım ettiler. Koskoca bir leğen salata oldu. Salatalık, domates, marul, maydanoz vesaire hepsi konuldu. Pilavla beraber ortaya getirildi. Şamlı aşıklar acıkmış. Kaşıklar işlemeye başladı. Az sonra baktım, salata karıştıkça çamaşır leğeni gibi köpürmeye başladı. Bu köpürme tabii bir köpürme değil. Şıh Fehmi'ye yavaşça dedim ki... Bu köpürme tabi bir köpürme değil. Eğer ilahi bir şeyse ona karışmam. Yok eğer dünyevi bir hal ise bunun önüne geçelim. Bizim hanım nevale sepetini iki kutu koymuş. Birinde tuz vardı birinde de temizlik tozu. Evladım Zeynel abidin tuzu hangi kutuya koydu? Eyvah, tuz diye temizlik tozu koymuşlar. Şamlı dervişler kaşıkladıkça salata köpürüyor. Salata köpürdükçe dervişler bil bereket şifadır inşallah diyerek ağire kaşıklıyorlardı. Dayanamadım. Arkadaşlar, eğer bunun ilahi bir tarafı varsa karışamam. Fakat bu köpüren temizlik tozu. Sonra size bir zarar vermesin aslında filan olmuyorsunuz. Biz buraya yıkanmaya, temizlenmeye gel. İçimiz dışımız yıkanacak temizlenecek. Eh hayırdır inşallah. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Sıyıralım arkadaşlar sünnet diyelim. Şifa da hastalık da Allah'tan Allah büyüktür. Allah izin vermedikçe zehir bile olsa zehirleyemez. O salatayı köpüre köpüre yediler. Sünnetlediler. Hiçbir şey de olmadı. Demek ki niyet büyük şeymiş Şu Fehmi'yi gördükçe takılırdım. Hazret salata çanağı denizler gibi köpürüyordu Ya birader aşıkları vazgeçiremedim Elhamdülillah kimseden bir şikayet de duyulmadı Demek ki niyetleri temizlik tozundan daha kuvvetliymiş Fehmi Efendi, Medine'de evlendiğinde eve küp de alınmış. Bir ev kurulduğunda o zaman küp mühim bir şey. Yeni küp alınınca hanımı demiş ki... Şeyh Efendi, küpü yeni aldık. Su koymazdan evvel çimento alsanız da... ...şerbet yapıp içine sürsek. İçme suyu küpüne çimento şerbeti sürmeye gerek var mı? İçme suyu küpüne sürmeyeceğiz... İçme suyu küpü su sızdırmalı ki terlemeli ki hava vurdukça küpün suyu serinlesin. Çimento ne için lazım? Kullanma suyu küpü için. Kullanma suyu küpü su sızdırmasın diye. Kullanma suyunun eksilmemesi için. Tamam o zaman gidip arayayım. Biliyorsun mübarek çimento pek kolay bulunmuyor. 60 sene evvel medine münevere verede çimento çok azdı. İnşaat yapanlarda bulunur. Dükkanlarda da böyle küp sıvamak veya evde bir gediği kapamak için kiloyla satılırdı. Fehmi Efendi 3 kilo almış. Eve gelmiş. O güne kadar çimento ile bir şey yapmamış, nasıl şey bilmiyor. Kireç gibi zannediyor. Küpü yanı üzere yatırmış, çimentoyu içine dökmüş, ıslatmış. Sabaha kadar iyice erisin yumuşasın Sabahleyin bir fırçayla her tarafına güzelce sürerim demiş <gülüyor> Hay Allah küpe yazık olacak Küp mahvolacak O zaman küp oldukça pahalı ve kıymetli olmalı Ertesi sabah küpü ayağa dikeyim de içindeki çimentoyu dağıtayım diyerek işe başlar Küp devrilir kırılır Allah Allah küp kırıldı ya Beş gümüş riyalim vardı. Bütün paramı verdim aldım küpü. Şimdi ne yapacağım ben? Ne oldu efendi hayırdır? Sorma hanım. Çimentoyu akşamdan kireç gibi ıslamıştım. Güzelce erisin de sabahleyin süreyim demiştim. <gülüyor> Çimentonun çabucak donduğunu bilmiyor muydunuz? Neden donuyor ki? Çimentoda kireç gibi bir şey değil mi? Değil ya. Biri beyaz biri siyah. Allah Allah. Rengin değişmesiyle cevher de mi değişir yahu? Sübhanallah. Bunca siyah insan var. Onlar bizden daha iyi ya. Rengi değişikse ne olacak ki? Canım aynı topraktan çıkmıyor mu? Hep aynı değil mi? Meyveler de aynı topraktan çıkıyor ama renkleri, tadları farklı farklı değil mi? Yahu rengi değişmek ne? Cevher değişir mi? Renkle maddenin aslının ne alakası var? Değişmez mi ayol? Bir topraktan çeşit çeşit nebatat çıkmıyor mu? Allah Allah. Demek öyle diyorsun. Fehmi Efendi'ye hadiseyi sorduğumuzda şöyle anlatırdı. Aziz kardeşim, şerbet olsun iyice erisin diye ıslattım. Öylece bıraktım. Küpün bağrında taş gibi bir ur oluştu. Kaldırdım, pat diye düştü, kırıldı. Cebimde para da kalmadı. Allah Allah diye manzarayı temaşaya, Allah'ın kudretini tefekküre daldım. Hanım geldi. Başladık maddenin rengiyle cevherinin münakaşaya. 50 sene Medine'yi münevverede kaldı demiştiniz galiba. 50 sene Medine'yi münevverede kaldı ama son döneminde yazın oğlu Karaman'a götürmüş. Herhalde 1988 filandı. Rahatsızdı. Dergahı Filistinli elektrikçi Abdülhamit Efendi'ye emanet edip herkesle helallaşarak gitmişti. Karaman'da kaldı. Medine'de ölebilmek de bir nasip meselesiymiş. Peki Abdülgafur Efendi kimdi? O aslen nereliydi? 1947 senesiydi. Sıkıntılı günler geçiriyordum. O günlerden birinde Babül Mecidi'deki evimizden çıktım. Haremi Şerif'teki öğle namazına gidiyorum. Birdenbire önümdeki sokaktan Şüh Abdülgafur el-Abbasi Hazretleri çıktı. Selam verdim, selamımı aldı. Yanıma geldi, elimden tuttu. Haremi Şerif'e doğru beraber yürümeye başladık. Dedi ki: Bilirsin ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyiliklerin en iyisi bir kimsenin baba dostlarıyla münasebetini kesmemesi, devam ettirmesidir buyurur. Baban merhum benim ahiret kardeşim, zikir ve fikir kardeşimdi. Yapacağı herhangi bir iş hakkında fakire gelir, istişare eder, istihare yaptırırdı. Birkaç defa seni gördüm, baban hayalimden geçti. Biraz durgunsun. Rahatsız mısın yoksa? Evet efendim. Biraz rahatsızım. Bizim fakirhanenin hastane olduğunu kimse söylemedi mi sana? Her ikindiden sonra evdeyim. Sabahları öğleye kadar oğluma ve bazı gençlere hidaye okutuyorum. Vaktin olursa o derse iştirak için gel. Vaktin yoksa işlerini bitirdikten sonra gelirsin. Ne işle meşgul oluyorsun? Efendim mendil yapıyorum ben. Cuma günleri de ikindiden sonra hatmi hacemiz var. Her gün ikindiden sonra ziyaretçi kabul ederim. Ne zaman gelirsen evim açıktır. Buyur gel. Ertesi gün ikindiden sonra Şıh Abdülgafur Efendi'nin evine gittim. Kalabalıktı. Sohbet edildi. ...sohbetin sonunda bana döndü... Ya şu Ali Ulvi... ...bir Kur'an-ı Kerim okusan da dinlesek... Ee, ...Yusuf Suresinden okusam uygun mudur? Çok iyi olur... ...gerçi surenin başında her ne kadar... ...babayla evlat arasında ayrılık varsa da... ...sonunda vuslat gerçekleşir... ...oku da dinleyelim... okudum huşu içinde dinlediler Kur'an-ı Kerim'le ortam değişti sanki herkese farklı bir sükûnet geldi Abdülgafur efendi dedi ki sûre Yusuf'un birleştirici ayetlerini okudun İnşallah fikrindeki ruhundaki dağınıklık gidecek bu ayeti kerimeler, fikri ve ruhi huzura kavuşacağının delilidir. Allah okuttu bu ayetleri sana. Tevşir ederim, bundan sonra Hazreti Yakub'un oğluna kavuştuğu gibi, kardeşlerinin tevveleri kabul olunduğu gibi, hepsinin Hazreti Yusuf tarafından ikrama gark edildikleri gibi, sen de kaybettiğin huzura kavuşacaksın inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Eğer vakit bulabilirsen, yatsıdan sonra tenha olurum. Nasipse gelirim efendim. Yatsıdan sonra gittim. Bana zikir telkin etti. Dersleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şekilde bidatsız zikirlerdi. Böylece intisap mı etmiş oldunuz? Verdiği dersleri yaptım ve kısa zamanda huzura kavuştum. Artık her cuma günü, ikindiden sonra gider, Hatmi Hace'ye katılır, Hazretin işareti üzerine Kur'an-ı Kerim okurdum. Böylece iyice işin içine girmiş oldunuz. Toplantılara katılan Medine-i Münevvereli Saadat'tan, Seyyid Yasin Haşim diye kaside okuyan bir zat vardı. Sesi çok yanıktı, naatler okurdu. Zikrin kıymet ve meziyetlerini anlatan zikir kasideleri okurdu. Şeyh Efendi bir gün fakire dedi ki... Elhamdülillah Arapça kasideler dinledik. Bir de Türkçe kaside dinlesek. Bana baktığınıza göre benim okumamı istiyorsunuz. <gülüyor> Anlayış ne güzel bir şey. Efendim Şeyh Galip'in bir natini kaside olarak okumaya çalışayım. Hangi nahati okumuştunuz? Sultan-ı Rusul... Şahı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divanı ı İlahide serametsin efendim. Menşuriyle, amrukle müeyyetsin efendim. Sen Ahmet-ü Muhammed'sin efendim... Aktan bize sultanım ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minberi iklimi iklim bekada... Hükmün tutulur mahkeme-i cezada... Gülbanki i kuddümün çekilir arş da. hudada... şerifin anılır arzu semada... Sen Ahmet-i Muhammed'sin efendim... Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Bunu okudum. Çok hoşuna gitti. Natı ezberledi. Hemen her sohbette okumamı ister bazen de kendi okurdu. Bir sohbete Doğu Türkistanlı alim Şeyh İbrahim Hoteni de gelmişti. O mecliste de okutmuştu. İbrahim Hoteni Türkçe biliyordu. Bu kaside bir şaeserdir demişti. Cenab-ı Hakk'ın lütfu işte. Şeyh Galib'in kısacık hayatına sağan bereket Medine-i Münevvere'de bile yankılanabiliyor. Bu ancak Allah'ın lütfu olarak izah edilebilir. Eskiden Mescidi Saadet'te itikafa girenlerin çadırları olurdu. Herkes kendine mahsus küçük bir çadır kurardı. Talebeleri dervişleri olan bazı kimselerin çadırları büyük olurdu. 1947 yılı Ramazan'ında Abdülgafur Efendi bab Mecidi ile bab Rahme arasında büyükçe bir itikaf çadırı kurdurmuştu. Ramazanın on dokuzuncu günü fakire buyurdular ki. Evladım biliyorsun artık itikaftayız. Yarından itibaren bize hatimle teheccüd kıldırabilir misin? Teheccüde bir hatim yapsak. İnşallah efendim. Kur'an-ı Kerim'i yakından dinlemek istiyorum. Çadırda kalmak ve itikafta böyle bir hatim yapmak istiyorum. Peki hayatım. Hatimle teheccüdlere başladık. Şeyh Efendi'nin 1963'te vefatına kadar 15 sene bu hatim böyle devam etti. Her Ramazan'ın son 10 gününde hatimle teheccüd kılardık. Mustafa Runiun Bey'in pederi de gelirlerdi. Demir Hafız Süleyman Efendi hemen arkamda durur, hatmi takip ederdi. Kendisi Konyalıydı. Felsefe muallimi Mahmut Cevdet Bey de tecavüzlere katılırdı. Güzel bir iş yapmışsınız. 15 sene kolay değil. Abdülgafur Efendi Hazreti Abbas radiyallahu an soyundan gelen Afkanlı bir aileye mensuptur. Bu aile asırlar boyu ulema, fudela ve ehli tarih kimseleri yetiştirmiştir. Abdülgafur Efendi yeni delhide okumuş, büyük bir alim olmuş. Kelam, mantık ve fıkıh gibi ilimlerde yüksek bir dereceye çıktıktan sonra, Nakşivendi tarikatının İmam Rabbani koluna intisap etmiş. Kendisi derdi ki... Yeni Delhi'de mantık ve kelam okuturdum. Mantığı o hale getirmiştim ki, tasavvurat ve tasdikat okuturken, ezberden okutur hale gelmiştim. Mantığımın o kadar kuvvetli olduğu günlerde, kelam da aynen öyleydi. Mantık hayatınızı çok mu etkiledi? Bir gün baktım ki, namazın ettehiyatüsünde mantık kaidelerini tatbik ediyorum. Mukaddime böyle olunca netice böyle olup şu böyle olunca bu sebepten şu netice doğar şeklinde kendi kendime mantık yürütmekteyim. Namazdan sonra kendi kendime sordum. Yahu Abdülgafur mantık kaidelerini nizama koydu. Mukaddimeleri nizama bağlayabiliyorsun. Fakat kendi iç alemini bir nizama koyamadın. Namazda ne okuduğunun farkında değilsin. Ya iç alemini nasıl tanzim edeceksin? Asıl mühim olan da iç alemi galiba. Ilim niçin okunur? Niçin okunur? Dinimizin hak olduğunu... ...kainatın vacibül vücud olan... ...şeriki, naziri... ...eşi benzeri bulunmayan bir Allah'ın eseri olduğunu... ...bütün kainatın... ...O'nun sunu... ...bütün insanların da O'nun kulu olduğunu bilmek için. Diğer bir ifadeyle marifetullah. O'nun fermanı... Yani emirleri üzerine yaşanacak. Gönüllerde O olacak. Onun aşkı, onun sevgisi olacak. Hayatta da onun nizam ve düzeni olacak. Dış alemimize nizam ve düzeni kuruyoruz da... ...iç alemimizde kuramıyoruz. Bu teşhisten sonra ne yaptınız? Hangi hamleyi gerçekleştirdiniz? Bunun üzerine gönlüme iç halimimi, ruhumu, kalbimi Allah'ın zikri ve fikriyle tanzim ve tasfiye etmek aşkı düştü. Delhi'de dergahı olan Nakşivendi yolunda müceddidi, yani İmam-ı Rabbani kolundan meşhur bir şeyh efendiye gittim. 74. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon.